Hocam, Şiilere nasıl bakıyorsunuz? Hatta sizin Şii olma ihtimalinizden bahsediliyor. Ne dersiniz? Evet, soru böyle. Şialara nasıl bakıyorum? Mezhep müçtehitlerinin ehl-i sünnet imamlarının baktığıyla hiç de ters bir bakış açım yok. Onlar Şiileri ehli kıble olarak değerlendirmişler ve tekfir edilmeyeceği hükmünü e, gündeme getirmişler. Şiayı da İslam mezhepleri arasında e, değerlendirmişlerdir. İçinden galiye dediğimiz Hz. Ali'yi peygamber veya ilah kabul eden aşırıları tabii ki hiçbir müminin mümin kabul etmesi beklenemez. Onları ayrı mütalaa ederek e, Caferi dediğimiz 12 İmam anlayışında olanları e, selef alimleri e, hemen hepsi İslam mezhebi olarak değerlendirir. E, karşı çıkan çıktıkları bir sürü görüşleri olmasına rağmen bu ihtilafların mezhep ihtilafı olarak farklı bir din ihtilafı olarak ele alınmadığı değerlendirilir. O yüzden biz de küfrünü net olarak ortaya koymayan herhangi bir insana tavrımızı ona karşı, onlara karşı da gösteririz. Katılmadığımız bir sürü itikadi ve siyasi görüşleri vardır. Onlar ayrı değerlendirilir ama bütün müminlerin La İlahe illallah diyenlerin açıkça küfrüne şahit olmadığımız müddetçe kardeş kabul edilmesi, mümince değerlendirilmesi ayrı bir konudur. Dolayısıyla bugünkü özellikle Suriye politikalarına şiddetle karşı çıkmış olsak da bazı yanlışlarına e, siyasi ve itikadi e, hatalarına e, parmak bassak da biz zahiren e, la ilahe illallah diyen insanları e, Kur'an'ı inkar etmedikleri, Kur'an'da bir eksiklik veya fazlalık görmedikleri müddetçe e, Hz. Ayşe annemize namus yönüyle iftira attıklarına şahit olmadığımız e, müddetçe Hz. Ali'yi Tanrı yerine veya peygamber makamına koymadıkları, itidalli oldukları müddetçe, e, Hz. Ali'nin Hz. Ebubekir'den daha faziletli olması gibi, e, ufak tefek farklılıkları gözümüzde büyütmemeyi ve mezhep savaşına doğru giden şu dünyada, e, siyasi yanlışları da e, Müslümanlara nelere mal olacağını hesaba katarak, onları tekfir etmemeyi tercih ederiz. Dolayısıyla tekfircilik dediğimiz anlayış mezhepleri tekfirden başlıyor, cemaatleri tekfire kadar, bireyleri tekfire kadar gidiyorlar. Buna katılmadığımızı net olarak vurgulayalım. Ama Kur'an'ın herhangi bir hükmüne, bir ayetine şüpheyle bakan onu inkar eden, onu reddeden, ona alternatif başka görüşler sunan kimse, ister Şii olsun, ister Sünni, ister mezhepsiz, hiç fark etmez. Onları biz mümin kabul edemeyiz. Bugün İslam eşittir, Şia düşmanlığı gibi bir denklem kuruyor kimi insanlar. İslam'ı gündeme getirirlerken ağız dolusu hakaretler, suçlamalar, ile e, Şii düşmanlığını öne çıkartıyorlar. İslam bu değildir. Kur'an böyle bir İslam'dan bahsetmiyor. Bizim düşman olmak yönüyle e, en fazla düşman olmamız gereken e, sınıfın Kur'an-ı Kerim'e göre Yahudiler, sonra müşrikler olduğu e, değerlendirilmesi lazım. Tağutlar var, İslam düşmanları var, İsrail var, Amerika var. Bunlara öncelik vermemiz lazım. Allah'ın düşmanı, Müslümanların düşmanı olarak. Ha, Suriye politikasında İran'ın yanlışları elbette bize göre de ciddi boyutta vardır. Veya bazı itikadi saplantıları mümkün ki söz konusudur. Ama bir kimseyi tekfir etmek için onun ağzından veya fiilinden küfrüne şahit olmamız gerekir. Bütün o mezhebe bağlı olan insanların, Hangi zihniyete sahip olduğunu yeterince bilmeden tek tek onları e, ne düşündüklerini ne inandıklarını değerlendirmeden topyekün hepsine birden kafir demek, yarın hesabının çok ağır olacağını zannettiğimiz bir hüküm vermek demektir. E, burada ölçü, ehli kıblenin tekfir edilmemesidir. Ehli kıble konusunu e, İslam müctehitleri, alimleri, e, Şia gibi kendilerine çok farklı gelen mezhep e, mensupları açısından söylemişlerdir. Dolayısıyla, la ilahe illallah diyen e, ve bizim kıblemize yönelip namaz kılan insanları öyle alelade e, genel bazı e, hususlardan yola çıkarak toptan tekfir etmek e, sorumluluğu büyük olan bir e, anlayıştır, yanlıştır. Biz Şii olsak gayet rahat deriz ki e, Şiilik en güzel bir mezheptir, en doğrusudur ve ona göre de ne yaparız? Amellerimizi yaparız, inancımızı ona göre değerlendiririz. E, beni bilen insanlar akaid kitaplarımla bilirler, diğer eserlerimle bilirler. Orada e, Şia akaidinin e, en küçük çapta e, bakış açısı olarak yer almadığını görüyorlar. E, Kur'an'dan yola çıkılarak efendim e, ve yanlışlığı ispat edilmeyen e, genel e, ehlü sünnetin anlayışları e, öne çıkartılarak bir e, din anlayışı vurgulanır. Dolayısıyla e, insanları itham etmek çok kolaydır. Ama e, iddia ettiğimiz, itham ettiğimiz şeyleri ispat edemezsek Müminlere iftira atmış oluruz. Hakaret etmiş oluruz. Ve bu büyük bir vebale, büyük bir günaha girmiş oluruz. Allah iftiranın insanlara eziyet veren büyük bir günah olduğunu Kur'an'da ifade eder. Ee, yani müminlerin tahkik etmeden e, bir kimseyi isnat etmeleri veya topyekün bir mezhebi e, küfürle itham etmeleri müminlerine tekfircilik anlayışına uygundur. Mezhep düşmanlığı anlayışına uygundur. E, mezhep düşmanlığı yayıldığı zaman dünya e, birbirlerini kıran, kelime-i tevhidi ifade ettiği halde, müminim dediği halde birbirleriyle mücadele eden, savaşan insanlara şahit olur. Bu Müslümanlar için de insanlığın geleceği için de çok büyük mümkün e, problemlere sebep olur. Evet. Sözün özü biz La İlahe illallah diyenden nasıl Peygamberimiz kılıcın çekilmesi Üsame'nin ona karşı bu korktuğu için La İlahe illallah diyor anlayışını şiddetle suçlayıp kalbini yardım mı diye ifade etmesi ölçülerinden değerlendirerek nahnu nahkümü biz zavahir vallahu e, alemu bis serair e, hükmünü öne çıkartırız. E, yani zahire göre hükmederiz. Kalplerin içini bilen, sırlara vakıf olan ancak Allah'tır deriz. Kur'an'a ters bir inanca sahip olan kim olursa olsun onu mümin kabul etmeyiz. Ama Kur'an'ı eksiksiz olarak bütün hükümleriyle kabul eden kimse de ister Şii olsun, ister Muhtezili olsun, ister mezhebi hiç kabul etmesin, o benim kardeşimdir. Müminler çünkü. Sadece Hanefiler, sadece ehli sünnet değil. Bütün müminler ancak kardeştir. Elhamdülillahi Rabbil'alamin.